Değerli izleyenler ben Doğan Cüceloğlu ve program arkadaşım Polat Doğru. İnsan Insana programına hoş geldin diyoruz ve umarım iyi pazar geçiriyorsunuzdur. Bugün konuğumuz Nurdoğan Arkış. Nurdoğan'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Ee seninle biz beraber uzun seminerler verdik, tartıştık, konuştuk. Fakat seni burada görmek, televizyon programında görmek ayrı bir zevk. Polat'ın da katılıyor olması Katılırım ayrı bir hocam. zenginlik. Ben malum masanın çömüzesi olarak. Evet. evet. <gülüyor> Rica ederim. Ya. Ya. Çok güzel. Sizlerle bu sohbetin içerisinde olmak büyük keyif yani. Nurdoğan'ın burada olması da ayrıeten çok mutluluk veriyor bana. Sağ olun. Ben de keyif alıyorum yani burada olmaktan. Değerli izleyenler bugün özellikle bu özgüven kavramı üzerinde bir sohbet oluşturmak istiyoruz. Çünkü özellikle Nurdoğan Arkış'ın bu son yazdığı kitapta bu kavram üzerinde ısrarla duruyor. Kitabın kendisi bir liderlik Kavram üzerine oluşmuş vaziyette ama e, çatının içerisinde özgüven temel bir yer almış durumda ve şimdi kendisine soruyorum neden bu kadar önem veriyorsun? Hocam e, birkaç tane nedeni var yani benim kişisel hayatımda bir yeri var işte bileyim e, kendi maceramı kendi hayat maceramı yaşarken nedeni var falan ama bu kitabı yazarken liderlik üzerine çok çalıştım ve gördüğüm çok temel bir hikaye var. Bütün liderlik süreçlerinin arkasında bu özgüven dediğimiz hikaye var. Şimdi çok kabaca tarif, yani olmazsa olmaz. Olmazsa diyor. olmaz. Yani ha. bu olmadı mı özgüven olmadı mı bir liderlik yolculuğu başlayamıyor. Eee ya da başka bir biçimde söylersek liderlik yapmak mı istiyorsunuz özgüveninizi Özgünün, bir göz hani. gö aynen öyle özgüvenin gözden geçirmek durumundayız. Böyle bir hikayeden söz ediyoruz. Şimdi Neyi sağlıyor bir önce onu söyleyelim bir tanesi koyacağınız hedefin miktarını sağlıyor özgüven nereye hedef koyacaksınız yani şunu diyebilirsiniz işte ben araba alacağım diye bir hani böyle bir hedef koyabilirsiniz işte ev alacağım diye hedef koyabilirsiniz sanki biraz daha uzak gibi gözüküyor çok uzak bir hedef uzak gibi gözüken bir hedef koyabilirsiniz ben bütün dünyayı kurtaracağım diyebilirsiniz hani daha doğru bir dünya haline getireceğim diyebilirsiniz. Bunların hepsi özgüveninizin miktarıyla çok ilişkili bir şey. Hedef koymayla ilgili. Tam tersini söyleyeyim. Hiç özgüvenim yoksa hiç hedef koymayabilirim. Dolayısıyla da birey açısından da çok sakat bir durum çıkıyor ortaya. Yani bireyin kendi hayatını yaşamasının temel noktalarından biri bu. Hedefinin olması lazım bireyin. Eğer hedefi yoksa o zaman neyi yaşayacak ki? Yani etraftan ne tür hedefler verilirse onu yaşamaya başlayacak. Bu nedenle çok önemli özgüven. Şimdi bir başka nedenle daha önem kazanıyor. Bu hedefi koydum. Hedef hangi boyutta olursa olsun hedefi koydum. Ee, ki parantez içinde şeyi söyleyeyim. Hani bizim arzuladığımız, davranış bilimlerinin arzuladığı hedefin yüksek olması lazım. Çok yüksek et olması lazım. Şimdi bu hedefi koydum. Küçük ya da çok yüksek hedefi koydum. E giderken bazı engeller çıkacak o hedefe. O hedefle, o engellerle nasıl mücadele edeceğim? Özgüven lazım. Bazı çünkü... Çevre engel olmaya çalışacak, koşullar uygun olmayacak, bir sürü başka aksaklıklar çıkacak falan. Bütün bunlarda benim temel kaynağım özgüven. Bütün her şeyi burası yönetiyor. Bir de e, içsel güçler dediğim bir şey var. Bu kitabın son bölümünü tamamen ona ayırdım. Orada da işte kişinin kendi bilme, anlama, duygusal karar verme falan gibi kapasitelerinin yönetimi de özgüvenle olan bir şey. O nedenle çok çok önemli bir hikaye. Evet. Ee, hani benim kişisel hayatımdaki yeri dışında bir de böyle bir e, hani işin teorik yanı var. Ondan evet. dolayı çok önemli. Ya ben şeyi de çok e, başarılı buluyorum. Senin burada yaptığın çok hoş bir özgüven tanımı var. Onu bizimle paylaşırsan, yani ne, neden bahsettiğimizle ilgili de bir fikrimiz olsun. Çünkü bugün üstüne konuşuyor olacağız. Ee, anlatırsan bize çok sevinirim ben ne demek istiyorsun özgüven derken çünkü bu bayağı jenerik bir laf yani, yani. özgüven kelimesi Türkçenin içerisinde çok yerleşmiş vaziyette hı hı. olur olmaz bir dünya yerde de bir dünya şey için kullanılıyor hakikaten neyi kastediyoruzu bir netleştirmek lazım aynı hı hı. terimden bahsettiğimiz netleşsin diye hı hı. ya şimdi çok bence çok e, kritik bir şey söylüyorsun. Çok jenerik bir. Evet. Yani bu buradan çok doğumlar oluyor. Aynen, çok organlık çıkıyor. Yani. Çok. çok önemli bir şey. Bence çok güzel oldu. Ee, şöyle başlayayım isterseniz. Bu bunu hiç başka yerde yapmadım. Şimdi ilk kez yapacağım. Ee, güven üzerinden gidelim. Tamam. tamam mı? Şimdi güven ne demek? Sizle ilgili bir şey. Tamam. Mı? Hı -hı. Karşımdakiyle ilgili bir şey. Ne düşüneceğim? Güvenle ilgili. Karşımdakinin kişiliği nasıldır, güvenilir mi? Çok Karşımdakinin iyi. bilgi becerisi nasıldır, iyi midir? Karşımdakinin sonuç üretme hali nasıldır? Yani bu adam düzgün bir adam mı? Bu adam bilir mi? Söylediği, konuştuğu, anlattığı şeyi ve yapar mı? Yapan. Uygular mı? Evet. Sonuç elde eder mi? Bunun işte bana ait olanı. Tamam. Özgüven dediğimiz şey bu. Aa, Özgüven, ben doğru düzgün bir karakter miyim? Bilgim, becerim yerli yerimde mi? Doğru düzgün Aynen. karakter olabilir miyim? Bilgin becerim yerinde mi? Eksikse tamamlayabilir miyim? Ve icra edebilir miyim? Bütün bu Yapabilir miyim? Bu üçünü topladığın zaman aslında özgüven oluyor. oluyor. Şimdi burada öz lafının çok önemli bir yanı var. O da şu. Şimdi şunun hiçbir önemi yok. Sen bana geldin dedin ki Ya Nurdağan işte acayipsin abi Şöyle de yaparsın böyle de yapan sen müthişsin bilmem ne. Hiçbir önemi yok bunun özgüvenliği. Bu senin bana güven duyduğunu evet. gösterir. Ama ben bunu içeride deniyorsam Hı -hı. o zaman özgüven yerlerde sürünüyor demektir. Doğru. Sen bana ne dersen de rezil adamsın, <gülüyor> beş para etmezsin, hiçbir şeyden alın, yalancısın. Mı? Ben içerde ne diyorsam hayır ben düzgünüm, hayır ben yaparım falan bu özgüven oluyor. Hı -hı. Özgüven benim kendi kendime söylediğim cümleler burası çok önemli. Benim kendi kendime kendimle ilgili karakterimle ilgili bilgi becerimle ilgili yapma icra etme uygulamam ve sonuç almamla ilgili cümlelerim. Evet. Şimdi bu şey işin kitabı kısmı evet. ama örnek vereyim ne demek istiyorum yani. Geldim bana dedin ki abi dedim ya gel Çince öğrenelim seninle. Şimdi dedim. Dediğin saniye içeride cümleler başlıyor. Evet. Bu ne olursa olsun bu cümle yani. E, Herhangi ömeri, bir şey işte, matematik öğrenelim dedin. ya da dedin ki gel bir yamaç paraşütü yapalım dedin ya da dedin ki abi, abi memleket kötü gel memleketi kurtaracak bir parti falan. İçeride dediğim cümleler özgüven cümlesi. Hmm. Sana ne dediğimin bir önemi yok. Aa, tabii abi gidelim öğrenelim Çince harika olur falan. Bunu diyor olabilirim ama içeride Ulan ben kim Çince kim ben ne anlayacağım ya, falan diyorsam. Bu özgüvenin düşüklüğünü gösteriyor. O içerideki cümle bizim için önemli. Hmm. Bu, burası o bütün her şeyi buradan çıkarıyor evet. işte insan. Peki benim evet. burada bir sorum var ya. Alan ayırt ediyor muyuz Hayır, burada? Hiç yani muyuz. fark etmiyor. Çince ile ilgili de söylesem durum budur. Yani o güne kadarki atıyorum deneyimim ben diller konusunda beceriksizim, yapamıyorum. Uh, uh, uh. Bir şekilde istediğim sonucu bugüne kadarki deneyimim ulaşmadığım yönde ve buradan yola çıkarak diyorum ki, başka bir şey isteseydin tamamdır. Memleketi kurtaralım ama Çince Çince beni bozar." Ben, e, aynen öyle. Tamam. Fark Sayılır etmiyorum. mı? Fark etmiyor Ya yani Bu çok önemli bir şey bu söylediğim. Bu özgüven düşüklüğüne işaret ediyor. Ama şöyle bir şey bak. Şimdi şu farklı bir cümledir. Benim içimde... Burayı çok karıştırıyor insanlar. Evet, evet, Benim içimde... ya Çince öğrenebilirim. Ama hayır öğrenmek istemiyorum cümlesi başka bir cümle. O, o, tamam. Hayır öğrenmek istemiyorum. Hala özgüven... Evet öğrendim ama istemiyorum. Ha. Benim başka hedeflerim var çünkü. Anladım. Bu özgüvenimi gösterir hala. Evet yapabilirim istesem ama istemiyorum. Bu benim seçimlerimle ilgili bir şeyden söz etmiş oluyoruz. Ama bizim aradığımız ideal durum şu. Herhangi bir insanın kendisine söylenen her şeye ilk dereceye cevap evet yapabilirim. Yapamam, anlamam, beceremem diyorsa özgüven düşük. Kesin bunu söyleyebiliriz yani. Ama onun dışında yani ya ben bunu istemiyorum, şimdi istemiyorum. Hayır benim yaşamın idealleri arasında işte Çince öğrenmek yok. Falan diyorsa hiç özgüven problemi yok orada. Yani, Ama bunu hala bireyler tabii yani bazen farkında olmadan yapamam cümlesinin üzerine söylüyor bunu. Hmm. Yani farkında olmadan aslında anladım. içeride yapamam diyor da dışarıya ya ben istemiyorum abi diyor. Ama içeride yapamam var. Evet, Ondan dolayı. Şimdi bu kitabın genel çerçevesi içerisinde konuşurken bu liderlik çerçevesi içinde konuşuyoruz dinleyenlerimiz diyebilir ki ben lider değilim ki hı. yani bir lideri iddiam da yok tarihte bana liderler olarak tanıtılanlar var toplumda lider olarak tanıtılanlar var işte şurada var burada var benim öyle bir iddiam yok diyor hı. o zaman diyor özgüven konusu beni de ilgilendirmez demek ki diyor hı hı, diyebilir. Ee, tabii bu da ikinci büyük hatayı oluşturuyor ben lider değilim dediği an büyük hata çıkıyor çünkü lider olmama ihtimali yok Aha. Yani şimdi bu kitabın önemli tezlerinden evet. bir tanesi bu ee, bizim herhangi birimiz lider değiliz derken de liderlik yapıyoruz. Evet. Çünkü bir örnek anlatayım şimdi. Burası çok ka karışık ve kitabın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ee, ben hep şeyi sorarım bu işte katıldığım konuşmalarda eğitimlerde falan. derim ki ya size bir soru soracağım şeyi. Memlekette çok şikayet edilen bir durum var. İşte artık yaşlılara, bayanlara, işte hamilelere falan falan eskisi gibi otobüslerde yer verilmiyor. Denir, tamam peki. Ben de derim ki ya bundan 30 sene önceye gitseydik böyle bir problem var mıydı memlekette? Yoktu. Peki bu nasıl oldu? Yani ne oldu da bir parti mi kuruldu, birileri hedef mi koydu açık açık yani işte artık gençler yer vermesinler işte bilmem ne falan mı dedik biz. Emperyalistler aslında Emperyalistler yapmışlar. Bunu, yani, evet, onlar, o, o, yapıyorlar onlar yapıyorlar yiyorlar. böyle. Var öyle numaralar. Evet. <gülüyor> Şimdi, bu da aslında çok önemli bir cümle hocam. Yani buna denk gelirsek bir yerde değinelim yani çok çok kritik bir cümle çünkü bu. Ee, çaresizliğe itiyor bu çünkü insanı. Ahlakımızı bozdular. Bozarlar hocam. Evet. <gülüyor> biz tertemiziz de bozuyoruz. Evet. Şimdi. <gülüyor> 30 sene önce son derece hemen hemen herkesin yüzde yüz oranında ayağa, ayağa kalktığı bir toplumdan ne oldu da buraya geldik. Bunun hı hı. liderliğini kim yaptı? Aha. Bunu kim değiştirdi? Kim bu hedefi koydu bize? Kim dedi ki hadi bu yönde bir toplumsal hareket başlatalım falan. Şimdi bir örnek anlatayım. Ee, ben bunun müsebbibini biliyorum. Kim yaptı? <gülüyor> Vallahi Sen de mi? Evet, ben... <gülüyor> Şimdi... Ben böyle işte bir arkadaşım var İzmitliyim ben derince de oturuyor işte e, e, dersten sonra evine gidiyoruz onun işte o, o bizim eve geliyor bir şeyler bir şeyler böyle oynuyoruz ders çalışıyoruz. Bir gün gene onların evine gittik bizim işte şeyden atladık e, İzmit'in merkezinden otobüsle onun evine gittik. Girdik içeri annesi dedi ki. Nasılsınız, iyi misiniz falan. Bu işi 10 dün dedi ne bu yeter artık ya dedi. Hep ben mi ayağa kalkacağım dedi. Gene kaldırırlar bizi ayağa ne biçim bu iş ya. Ben de yorgunum. Ben belki de ayağımı sakatladım falan beden dersinde gibi laflar etti. Hakikaten şöyle bir olay olmuştu. Ee, biz ikimiz ana duraktan, başlangıç durağından bindiğimiz için oturuyoruz. Tabii iki tane genç ve he hey, hey, konuşuyoruz falan. Farkında değiliz otobüste olup biteni. Hmm. Biri bize dedi ki böyle hani yaşça şu an benim yaşımda olan biri gibi yaşlı dedi, bir yaşındayım. yaşlı bir hayır yaşlı <gülüyor> hocam bunu her yerde söylemiyorum <gülüyor> evet <Peki>, aramızda kalsın <gülüyor> şimdi dedi ki terbiyesizler kalksanıza dedi yerinize utanmıyor musunuz dedi ne biçim görmüyor musunuz büyükler bilmem ne falan biz şimdi baktık ikimiz de kalktık yani aya ben bunu unuttum Hı -hı. bana normal geliyor belli ki. O unutmamış diyor ki hep biz mi kalkacağız ya anne bizim gene bizi kaldırdılar falan falan. Şimdi anne buna dedi ki oğlum dedi onun kolayı var ya dedi sen ne de dedi uyuyan numarası yapsaydın dedi kaldırmazlardı seni dedi. Hı hı. Şimdi bu olayın senaryosuna devam ediyoruz. Bu çocuk ertesi gün bunu denemiş midir? Muhtemelen denemiştir. Aynen, Deneyip başarılı olmuş mudur? Yani kaldırmamışlar mıdır? Muhtemelen. Evet muhtemelen kaldırmamıştır. Yazık kıymazlar bizde çocuğa Hı -hı. çünkü yani. Peki bu çocuk sonraki gün sınıfa gidip olan oğlum acayip bir yol buldum. <gülüyor> Ayağa kalkmıyorsunuz uyuya numarası yapacaksınız demiş midir? Otuz kişiye demiştir. Bu otuz kişi uygulamış mıdır ilk fırsatta? Uygulamıştır. Uygulamıştır. Sonra buraya gelir toplum işte. Fatma teyze. Fatma teyze farkında olmadan bunu yapıyor şimdi Fatma teyze ben liderim dese <gülüyor> ve hedeflerinin farkına varsa <gülüyor> ve hedeflerini uygulayabilecek gücün kendisinde olduğunu görüyor olsa <gülüyor> o zaman çocuğuna şunu diyebilir Diye diyebilir ki yavrum bak yani evet haklısın amca sana biraz sert konuşmuş ama toplum böyledir işte ilişkiler şöyledir bilmem nedir ayağa kalkmak gerekebilir. Ama sen de şunu diyebilirsin ya amca işte ben de yorgunum kitabımı taşır mısın diyebilirsin falan diye bir böyle daha değerleri toplumu aidiyeti öğreten ama neden 30 sene sonrasını düşünerek bunu yapması gerektiğinin farkına varırsa yapabileceği bir şeyden söz ediyoruz. Evet. Şimdi başka bir şey daha var. Herkes lider olduğunu bildiği bir dünya var, var, varsayalım. O amca bize otobüste böyle mi söylerdi? Bunu biliyor olsa. Evet. ...ben bu çocuğa neyi yol açacağım... ...nasıl bir etki yapacağım... ...bu etki nelere yol açabilir diye düşünüyor olsaydı eğer... ...bakın çok basit... Evet. ...ama bu farkındalık varsa eğer... yani evet. ...ben liderim farkındalığı varsa... ...o zaman şunu der miydi... ...bülküm onu bilmem ne kalkın bir terbiyesizler mi derdi... ...ya yani çocuklar belki yorgunsunuz ama... ...bakın burada da işte bir teyze var, abi var neyse... ...hadi ona da yer verelim... ...kitabınızı ben taşırım falan yapsa... ...bambaşka sonuçlar çıkıyor... ...ama bunu diyebilmek için hep ben liderimi bilmek gerekiyor... Evet. ...şimdi o yüzden... Hepimiz lideriz. Her söylediğimiz cümle her şeyi değiştiriyor. Bir başka örnek anlatayım bakın. Bizim mahallede dayak çok yaygındı çocuklara. Hayret. Ya evet bizim mahalle öyle özel bir yerdi. Vay. <gülüyor> Türkiye'deki tek tek. Yani ya da hala farkı çok büyük. Hayret ettim yani. Vay, enteresan. Evet. Ağzı canım var. <gülüyor> Şimdi ben o tarihlerde karar almıştım. Ben çocuğum olursa asla dövmeyeceğim diye. Böyle bir belli ki ondan çok acı çekmişim yani ben de. Bu, bu kararı aldım. Bir gün şimdi ben bunu yıllar sonra yaşadığım haliyle anlatayım da. Ya sonra yıllar sonra mahalleye döndüm işte artık sosyolog olmuşum. İşte böyle eğitimler var bilmem ne falan. Futbol takımı arkadaşlarıyla. Sosyologsun ben. değil mi Artık yani. sosyologsun. Tamam, peki. <gülüyor> Futbol takımı tamam. arkadaşlarıyla. Evet dan biriyle buluştuk. Vay ne haber lan nasılsın işte bilmem ne ne yapıyorsun. Oğlum ne ettin ne ettin bilmem ne fafa Dedim ne yapıyorsun? Üç tane çocuğu varmış. Tamam mı? Yapma ya ulan dedim. Bak ya ne güzel falan. Dedi ki abi dedi bana öyle hizmetin oldu ki senin dedi. Ben dedim, ne hizmeti ya ben, ben yıllardır ya? görmüyorum adamı ne yapmış hı. olabilirim yani. Ondan sonra ya dedi bir gün dedi konuşuyorduk. Şimdi, bizim caminin şadırvanı vardı. Orada toplanırdık. Oradan topa giderdik. Hı -hı. Ben de orada demişim. Demişim ki ben çocuklarımı dövmeyeceğim asla. Bunu demiş ki ya demiş ne dövmeden olur mu falan demiş. Ben de demişim hayır dövmeyeceğim ya. Bir yolu vardır. Başka bir şey olur mu? Tatlı değil falan. Ne dediysem hatırlamıyorum. O da hatırlamıyor. Kaç yaşındasınız o sırada? Vallahi 14 13. Okay, o yaşlardır. Tamam. Daha fazla değildir hmm. yani. Çünkü biraz sonra ben üniversiteye gideceğim. Tamam, liderlik daha... yaptığını falan farkında değilsiniz. Değil, yok hayır, öyle bir şey. Bilmiyorum. Şey ben kendi acılarımın içinden çıkmış bir mesajı söylüyorum. Ben de onu kulağıma küpe yaptım dedi ve bu çocukları hiç dövmedim senin sayende diyor. Şimdi ya oluyor yani böyle oluyor. Şimdi o çocuklarını dövmedi. O üç çocuk Dövmeyecek. dövülmemiş bir ailede büyüdü falan falan. Bütün bunlar her şeyi değiştirebilir yani. Şimdi bunu bilirsem ben yani ben her zaman liderlik yapıyorumu bilirsem o zaman peki nasıl yapmalıyımın içine döndüğümde özgüvenime bir bakmam gerekiyor. Çünkü hedefi koyacağım ona göre. Sadece futbol takım arkadaşlarımı mı etkileyeceğim, bütün dünyayı mı etkileyeceğim? Ona bakmam lazım. Oradan özgüven kavramı çok önem kazanıyor. Peki o zaman ben şey sormak istiyorum. Yani bu kavram bu kadar konuşuluyor, üstüne hak eden, önemli olduğu ortada hak. Hayatımızı çok etkiliyor. Yani bu kadar önemli olması zaten bu kadar üstüne konuşuluyor olmaz. Bir diğer taraftan da etkilerini de görüyoruz. O zaman şunu sormak lazım diye düşünüyorum. Yani bu doğuştan getirilen bir şey midir Hı -hı. yoksa öyle sonradan çaba verip emek verip kazanılan çünkü şu anki tablo bu yani hmm. biz belli bir yaşta özgüvenimizin olmadığını fark ediyoruz ve ondan sonra emek vermeye çalışıyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz onları da eten konuşuruz ama doğuştan var mı yok mu biz hmm. getiriyor muyuz bunu hmm. yanımızda hmm. şimdi bu çok bu da çok şey e, kritik bir soru çünkü maalesef şöyle genel bir kanı var hmm. ve maalesef bu bazı bilimsel gözüken kitaplarda bile tekrar ediliyor. Yani özgüven miktarı, hani çocuğun adeta genetik bir koduymuş gibi, evet. genetik olarak belirlenmiş çocuğun yapacak bir şeyi yok ve ona göre de işte şu kadarsa, eğer bu kadarı kullanıyor mu kullanmıyor mu ona evet. bakalım ama seninki bu kadar, benimki bu kadar gibi bir temel şey var, ifadeler evet. var. Halk da buna çok inanıyor genel olarak yani Anladım. diyor ki bizim çocuk doğuştan işte. pısrık yani ne absı doğuştan lider falan böyle çok laf evet, duyarsınız evet. yani. Halbuki. Şimdi bütün şeyler, kayıtlar şunu gösteriyor. Doğuştan herkesin sonsuz bir özgüveni var. Sonsuz. Uf. Tabii yani hiç herhangi bir şeyden korkan çocuk gördünüz mü? Yani. Karanlıktan, böcekten, fareden, yüksekten, ateşten, silahtan, büyükten. Ya Bill Clinton geldi depremde İzmit'te çocuğu kucağına verdiler. Burnunu sıktı çocuk. Amerikan başkanının <gülüyor> burnunu sıkıyor çocuk yani. Akıllı çocuk. Akıllı çocuk onlar yani. Şimdi bu kadar... Yani hiçbir şeyden korkmaz. E, sorarsın idealleri çok yüksektir. Ne olacaksın? Astronot der. Evet, tabii. Hiçbir şey yani ben kim astronot kim olabilir miyim? Türkiye uygun mu? Anlar mıyım? Fizik, coğrafya kimya bilmem <gülüyor> Hiç... ne. var bir kere bakalım. Kazanacak mıyız? <gülüyor> Hiç öyle bir şey yok. Ben yaparım var Şimdi bu tek başına yeterli değil. Bir şeyler ekleyeceğiz bunu. ama doğuştan geliyor mu sorusuna cevap. Evet, evet doğuştan geliyor ve herkeste de tam. Ya burada parantez içinde bir şey söyleyeyim. Sözünü unutma. Ee, okul 1'e giriyorum. Ee, falan böyle bakıyorlar işte. İçinizde kitap yazmak isteyen var mı diyorum. 24 kişinin 24'ü de el kaldırıyor. Hmm. Böyle. Lise içe giriyorum. Yani ileride kitap yazmak isteyen var mı diyorum. Küfür etmiş gibi bakıyorlar bana. bana. <gülüyor> <gülüyor> gitmiş. Ha, evet. Gitmiş. Tabii, tabii. Bir süreç olmuş gitmiş. Tabii, tabii. Tabii, yok estağfurullah yani. Aslında o süreç nasıl oluyor'yu da belki konuşmamız lazım evet, yani. O. Çünkü doğuş, doğuştan böyle geliyorsa yani şöyle söyleyeyim. E, bu belki hani daha kolay anladı. bir Amerikalı çocukla bir Türk çocuğunun, İranlı çocuğun, Çinli çocuğun, işte Fransız, işte Zimbabwe'li falan hiçbir farkı yok bu anlamda. Ama o ülkelerde onların süreçlenmesiyle ilgili ana babaların ve toplumun, öğretmenlerin... Sanırım. Bu, bu çocuklara yaptıklarıyla ilgili fark var. Evet. O farktan da o özgüven giderek düşmeye başlıyor. Çünkü sabit değil. Genetik evet. değil yani. Evet, evet. O bir potansiyel. Ha, potansiyel, potansiyel yani. Evet. Potansiyel olarak orada duruyor. Şimdi benim gözümün rengini, işte ne bir boyumu falan sen ne dersen de değiştiremezsin. Ben Tabii ne ki. dersem diyeyim değiştiremem. Ama bunu değiştirebiliyoruz iletişimle. O özgüven miktarını değiştirebiliyoruz. Şimdi bunu bilmek çok önemli. Ve ben çocuğuma sınıfımdaki öğrencime işte karıma falan liderlik yapıyorum özgüveni konusunda dediğim an başka bir iletişim türü çıkar evet. ortaya şey o e, hikaye o o nedenle doğuştan geldiği ve bunun değiştirilebilir olduğunu fark etmek bence her ana babalığın birinci adımı olmalı diye düşünüyorum evet. bu bu çok önemli çünkü çocuğun bütün potansiyeli orada düğümleniyor evet. özgüvende düğümleniyor evet. bunu görmeden nasıl annelik babalık öğretmenlik yapılır çok şimdi güzel. Toplumun içindesin seminerler veriyorsun değişik alanlarda sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin her tarafında seminer veriyorsun değişik mesleklerden insanlarla karşılaşıyorsun falan ee, özgüveni yüksek bir toplumdayız. Hayır yani maalesef en büyük probleminin de bu olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin yani neden doğruların olduğu yerde doğrudur demeyi ya da yanlıştır demeyi bilmiyoruz. E, doğruyu yanlışı söyleyemeyen, bildiği halde söyleyemeyen bir toplumsak nereye varacağız? Çok büyük problem çıkıyor. Hedef koymayan bir toplumuz. Sağlıklı hedef koymuyor bu toplum. Onu görüyorum. Bireyler ve toplum yani. E, özgüvenle çok ilişkili. Bunların olmadığı yerde yani doğruya doğru yanlışa yanlış diyemiyorsak biz eğer toplu halde fabrikalarda, siyasette, futbolda falan yani ya da işte ne bileyim ailede. Bunları söyleyemiyorsak ayıp olurlar. işte söylersem kızarlar, söylersem başıma şunlar gelirler falan. Varsa demek ki bizim özgüvenim düşük bir toplumuz. Başka şeyler vardır bunu etkileyen. Hı -hı. Ama benim de özgüvenim belki düşük Hı -hı. çıkıyor ortaya. Yani sonuçlardan bakarak rahatlıkla söyleyebilirim ki özgüveni düşük bir toplumuz. Biz. Evet. Şimdi doğal bir şey soru geliyor. İzin verirsen sor bak. Sorun hocam, Sorun. Gerçi <gülüyor> senin sana ama... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu konuşmayı dinlerken ben de fark ettim ki aa, hakikaten bende de özgüven düşük ee, ve ben hiç liderliği böyle anlamamıştım falan. Şimdi şu soru geldi. Peki şimdi ne yapayım ben? Hmm. Şimdi bir kere şunu bence anlamak lazım. Şunu anlamak lazım yani. Bir e, benim özgüvenimin düşüklüğü nerede oluşuyor? Çünkü parçalı bir şey özgüven. Ne demek istiyorum? Şimdi e, örneğin beni ee, i̇şte gel işte bir milyon kişiyi topladık konuş deseler ben rahatlıkla konuşurum hiç en ufak bir kaygım olmaz yani. Şimdi bunu Esra dinlerse şimdi gülecek. <gülüyor> bir gidelim bir dans yerine <gülüyor> tamam mı? Dans etmeye kalkalım. Allah ben dünyanın en pısırık adamıyım. Evet, <gülüyor> Parçalı konuşurken yok ama dans etme falan ben aman diyorum. diyorum. Peki, Gidip videoyu çekelim. Sonra Oldum sizlerle paylaşırım. Kamera, kamera yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, peki ben böyle miydim ilk konuşmalara başladığım zaman yani 1983'tür benim ilk konuşma deneyimim şey e, seminer deneyim yani tir tir titriyordum tamam mı? Şimdi ama başka bir soru var yani bu bahsettiğim 1983 ben işte 26 yaşındayım peki ben Böyle miydim ilk doğduğum zaman konuşmak tirtir titriyen? Hadi gidelim sıfırıncı yaşa. Hiç büyüklerin karşısında korkmuyorum ki. Oldu. Şimdi bir şey olmuş yani. Bana bir şeyi öğretmişler büyüklerin yanında konuşma sen sus sen anlamazsın kafam basmasın sana mı sorduk falan diye bir yanlış yapmışım konuşurken dalga geçmişler. Ay, ay ay. Öyle söylenecek böyle söylüyor falan demişler <gülüyor> ben pismişim bu. Okulda bile böyle olmuş sadece ailemde değil. Pısmışım ondan sonra şimdi 26 yaşında titriyorum. Peki geldim 55 yaşına ne oldu? Özgüven mi değişti? Hayır. Hep aynı duruyordu kullanmayı öğrendim. Şimdi o zaman şunu yapmam gerekiyor. Benim hedefim ne? Yani bu ben makinalardan anlamıyorum. E anla, anlamam gerekiyor mu? Benim için Nurdahan için söylüyorum bunu. Benim yaşamdaki ideallerin bakımından hiç önemi yok. Ben bunu öğrenmeyeceğim. Ama o konudaki özgüvenim düşük. Keşke olmasaydı da vaktim yok onunla uğraşmaya. Ben onunla uğraşmayacağım. Şimdi ben o zaman başka bir şeyi var edebilmek için, işte atıyorum hı hı. Türkiye çocuklarının daha sağlıklı bir ortamda, psikolojik ortamda yetişmesini sağlamak için idealimi koydum diyelim ki. Bunun içerisinde o zaman şimdi ben ne yapabilirim? Bununla ilgili önce benim özgüvenime bakmam lazım. Şimdi birileriyle konuşabilmem lazım. Birilerine gidip bir şey atıyorum. Kitap yazmam lazım. Ben kitap yazabilir miyim? Ben kim? Kitap kim ya? Diyorsam önce bunu yenmem lazım. Bu iç konuşmalara bakmam gerekiyor. Yani o hedefin, hedefi çok yüksek tutup, bu hedefin bende gerektirdiği özelliklere bakmam lazım. Çünkü yine tersten işleteceğim mekanizmayı. Bütün bu büyük hedefleri koyanların özgüveni sağlam. Hani ideal imrendiğimiz büyük liderler var ya, bunlar hepsi bunu yapıyorlar. Bu olmuş. E şimdi o zaman ben de bunu kendi küçük hayatımda var edeceğim. Şimdi burada çok kritik bir şey oluyor. Bunu bir bu kitabın içinde yok, ama anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu arada yeni farkına vardığın keşfettiğim bir şey. O da şu. Şimdi ben şunu yapmaya başladığımda hedefi koydum. Evet. Kendi özgüvenimi gördüm ve dedim ki ya ben bundan sonra o zaman bu konuda kendimi geliştireceğim. Yani tamam. işte kitap yazma konusunda, grup önünde konuşma konusunda. Atıyorum. Hareket planını oluşturdun. Ha, o, onunla ilgili şey yaptın. için bakın ne atmaya başladım? Kararlar almaya başladım. Doğru. Şimdi fark ettiğim şey şu oldu. İnsan ömrü kendi kararlarını almaya başladığında başlıyor. Eğer bir insan kendi kararlarını almıyorsa ömrünü yaşamamış oluyor. Yaşamış oluyor ama ömrünü yaşamamış oluyor. Dolayısıyla ben ömrümü yaşamak için de özgüvene ihtiyacım var. Hangi kararı alacağım? Bana geldiniz dediniz ki Nurdağan hadi Çinci öğrenelim. Evet mi diyeceğim, hayır mı? Neye göre? Hedefime göre. Evet. O hayır ya da evet işte benim ömrüm olacak o zaman. Evet. O zaman seçeceğim yani. Evet. Şimdi burasının da... ...kişisel olarak çok önemli olduğunu... ...bir nevi aynen. yeni doğum günü gibi bir şey var. Aynen, yani. Kendi yaşamında kendi aynen. olarak var, var olabilmen. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Varım demekle olmuyor yani. Bir yerde gösteriyor olmalı. Ne, ne, ne zaman, zaman doğdu? Hocam onu daha önce anlatmadım mı? Ben anlattım ya. Bu Erdoğan abimin... A, e, ...arabaların arasından giderken karşı kaldırıma geçmem vardır benim, benim hayat hikayemde. Evet. Ben o karşı kaldırıma geçerken gerçekten doğduğumu hissettim. Yani dikildiğimi hissettim. ya Abime kızmayı bırakıp karşı kaldırımdan gitmiyor diye abime kızıyordum. Onun peşinden gidip arabaların arasından böyle kirlene kirlene geçiyordum. Kızıyorum da niye öyle yapıyor işte bilmem ne Bizi bak ne hale getiriyor falan. Kaldırım da boş karşıdaki niye geçmiyor oradan <gülüyor> diyorum ya. Delimi görmüyor mu? Dedim ki sen yapıyorsun. Sen, sen geç. Sen geç. Geçmeye vallahi geçerken psikolojik olarak dikildiğimi hissettim. Evet. İşte o zaman başlıyor. Ama o zaman daha çok cılız bir ömürdü yani, daha yeni yeni. Aynı güzel ama bak bunları paylaşabiliyorsun seminerlerle, kitap yoluyla, bu tip televizyon programıyla. Tahmin ediyorum bizi dinleyen bir anne baba, "Ya benim çocuğum ...kendi yaşamında... ...kendisi olarak var olabilme fırsatını... ...bulamıyorsa... ...ben ne yapıyorum? Ben yapıyorum. Yani ne yapıyorum? bir... E, ...yaşıyormuş gibi ama... ...yaşamıyor gibi bir durumu oluyor. Bu hakikaten acı bir şey. Şu, e, bunun farkına varıp... Şu. ...böyle bir ana baba olarak... ...yani şimdi farkına vardı... ...ben çocuğumun... ...kendi yaşamında... ...kendi kararlarını... ...almasına... Hizmet etmek istiyorum gibi bir bilinç içerisinde bakmaya başladı. Evet. Ee, geçenlerde Sivas'ta bir konuşma yaptım. Ondan sonra bunu sordu bir birkaç tane veli, özgüven üzerine konuşuyordum. Aynı anda dediler ki peki ne yapacağız, ne yapacağız falan. Anladılar ki yani yanlış bir şey yapıyorlar. Dedim ki seçmelerine izin verin. Seçme. Yani senin bu sabah anlattığın bu Aha. dolma kalem hikayesi evet. gibi. Ee, ya... Gidiyorsun bir bakkala gidiyorsun işte ayakkabı alacaksın çocuğa mesela, 10 lira paran var, 11 lira yok, 10 lira, bütçe, çerçeve belli yani. ayakkabıcı diyeceği şey şu yani ya bize 10 liralık ayakkabıları diz şuraya, ondan sonra çocuğa dönüp seç yavrum, senin hayatın seç. Ben böyle bir hikaye biliyorum, benim bir önceki kitapta anlattığım bir hikaye o. İlk kez bunu yapmaya karar vermiş çocuğuna. Benim seminerden sonra fark etmiş ki ben bunu yapmıyorum. Hı hı. Yapmaya karar vermiş. Gitmişler şeye, e, hı hı. ayakkabıcıya. Gerçekten işte diz demiş ayakkabıcıya. Ondan, Yavrum seç demiş. Baba hangisini seçeyim demiş. Hayır, Hayır, canım, ama benim. adamın yani. farkındalığı çok müthiş yani. Bülent arkadaşın adı. Bülent'in farkındalığı çok iyi. Bülent kendi kendine demiş ki ya ben çocuğu ne hale getirmişim. <gülüyor> Yani o kadar beyin felci oluşmuş ki çocuk da seçmeyi, seçmeyi bilmiyor. bilmiyor. Evet. Şimdi çocuk seçmeyi bilin, davranışında ne yapacak? En doğru ayakkabıyı seçmeyecek elbette. Evet. Ama şunu yapmaya başlayacak. Ben neyden hoşlanıyorum? Hı. Bak şimdi içeriye dönmeye başladı çocuk. Evet. Benim için güzel olan ne? Evet. Hangi renkten tad alıyorum? Hangi renkten zevk alıyorum? Bunu karar verecek. Alacak ama belki ayağı üşüyecek. Evet. Belki o ayakkabı atıyorum öbürüne göre daha kısa sürede Bozulacak yani evet. ama çocuk bunları hep görmeye başlayacak ve evet. giderek doğru karar doğru karar vermenin e, adeta hani kalem tıraş gibi keskinleşmesi Kesinlikle. olacak evet. ve o doğru kararlara yaklaşma ihtimali artacak evet. çocuğun. Evet. Şimdi bunu yaptırdığı zaman aile çocuk kendi kendine olmaya başlar her dediğine evet demekten söz etmiyorum. Polat demiş ya Poyraz'a yani bir sene sonra alırız dolma kalemi. Çünkü daha henüz yazmıyorsun falan evet. falan yani. Evet. Ama senin istediğin kalemi alacağız. Evet. E, Poyraz da rahatlıyor işte o zaman yani. Evet. Çünkü kendi olabilmeyi becerdi ve ben karar alabiliyorum. Nasıl karar almalıyımların hepsi burada döndü. Baba hangisini alayım? Çok acı yani bu hayat kendi hayatını yaşamayacak bu çocuk. Farkına vardığı zaman ne kadar önemli. Çok. Evet. Ve ben şunu görüyorum hakikaten Türkiye'de, kötü ana baba yok. yok, farkında olmayan ana baba var. Yani hakikaten niyeti o kadar temiz ki, o kadar böyle bir vermek istiyorlar. Canlarımız ilerler hocam. O bakımdan böyle ana babalara kızmaya evrenden bir ara sıra kızalım, ne bir olur falan filan diye. Bir gün beraber Bursa'da bir kitap puanındayız. Evet. Evet. Bir adam geldi. Ya dedi niye kızıyorsunuz bize dedi. Sen dedi e, piro diyorsun dedi. Dükkanda niye piro yok diyorsun dedi. Ben de bakalım hayatımda duymamışım. Püroyu <gülüyor> nasıl atarım? Çok <gülüyor> doğru yani. Hiç haberim yok diyor adam. Yani Sen Böyle mi? bir gerçeklik olduğunun, böyle bir şey olduğunun farkında değilim diyor adam. Doğru bildiğin neyse onu yapıyorum diyor. Şimdi anladım, söyledim diyor. Şimdi tamam. Şimdi Bu an itibariyle okey ama <gülüyor> buradan öncesinde bir arkadaşın babası ya demiş biz zamanda çocuklarımıza el kaldırdık biz hakikaten bilmiyorduk. Kabul edilebilir değil ama affedilebilecek nedenlerimiz var hakikaten bilmiyorduk. Ama bugün yapıyorsanız demiş hiç affetmem diyor. Evet, evet, evet. Benim babam dedi ya bir gün dedik ki böyle oturuyoruz işte dört kardeş babam. Dedik amma dövdün ya bizi. Ondan sonra biraz bunun geyini yaptık falan böyle evet, çok eğlenceli evet. bir andı ama babam çok... Aslında hüzünlü de bir şey söyledi. Yavrum dedi. Başka hiçbir şey bilmiyordum ki dedi. Dövmenin ötesinde. Bilmiyor ki yani, adam. Yani. Ne yapsın yani. Evet. Bilmiyor. Evet. Değerli izleyenler ben arkadaşım Nurdoğan Polat Doğru biz belki ara sıra kaptırıp sizleri suçlar şeyler söylemişizdir. Özür diliyoruz hepsi için. Sizlerin iyi olduğunu iyi niyetli olduğunu biliyoruz ve bu programda esasında bir farkına varma yolculuğu oluşturuyor ve teşekkür ederiz seyrettiğiniz için ve seyrettiğiniz için. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Müzik Doğancığım, şimdi bu konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve aslında kişi bile bile bir şey yapmıyor. Ana baba olsun, öğretmen olsun falan. Nasıl engelleniyor bunun hmm. gelişimi? Ya bir örnekle anlatayım. Bir Otobüs yolculuğu yapıyordum Kütahya'dan İstanbul'a önümde bir işte gençten bir anne ve işte onun 3 falan yaşında bir kız çocuğu onlar bindiler benim önümde koltuklar boş oraya bindiler. Anne cam kenarına oturdu çocuk koridor tarafına bir iki dakika sonra anne böyle önünde bir şeylerle ilgileniyor bir iki dakika sonra çocuk araba hareket etti çocuk koridora çıktı orada bir yere doğru gidecek şoförün o tarafa doğru bir yere gidecek anne böyle işte ...ilgilenirken çekti çocuğu kolundan tuttu. Gel buraya dedi. Çekti. Çocuk böyle bir yarım saniye oturdu. Tekrar hamle. Daha sert. Gel buraya otur dedi. Çocuk böyle ileride bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Gel buraya otur düşeceksin dedi. Ondan sonra çocuk bir daha hamle etti. Eee otur sana düşeceksin diyorum dedi. Çocuk bir daha hamle etti. Anne eh ee, yaptı. Anne bu tarafa geçti. Çocuğu cam kenarına koydu. Anne ayaklarını ön koltuğa yadı Zaten da var. Çocuk artık buradan çıkamıyor. Ve çocuk bir müddet sonra huysuzlandı bilmem ne oturdu dışarıya baktı. Şimdi çocuk ne yaptı? Neyi yaşadı çocuk? Çocuğun yaşadığı şey şu. Ben bir hedef koydum. Orada bir şey var. ilgimi çekti. Onu görmek, anlamak, öğrenmek istiyorum. Ben bunu anlayabilir miyim? Evet. Ama oraya gitmem lazım. Çocuğun içindeki mekanizma cümle olarak olmasa bile yaşantı olarak budur. Şimdi çocuk tam oraya gidecek. Anne gidip gitme düşeceksin diyor. Yani... O yol üzerinde engeller var ve sen bu engelleri aşamayacaksın diyor. Garanti. Anne bunu söylediğine göre yani en değerli, en bilgili, en güçlü, güçlü insan. Şey. Bunu dediğine göre bir şey var orada. <gülüyor> Ama çocuk yılmadı tabii. Bir anda öğrenmiyor bunu. Sonra tekrar hamle yaptı. "Ee gel buraya dedi. Tekrar hamle yaptı. "Ee gel buraya dedi. Sonra çocuğu çekti buraya koydu. Bir engel koydu. Şimdi çocuğun öğrendiği sadece şu değildir. Annem benim işte 23 Ekim 2011 tarihinde işte arabada bilmem nereye gitmemi engelledi ve onda bilmem ne falan değildir. Şu hedef koymak zarar verici bir şeydir. Ve ben o hedefin içine giderken düşerim o yüzden hedef koymayayım. O yüzden düşerim hiç mücadele. En iyi yapılacak şey uslu uslu oturmaktır. Hocam usla oturmayı yan yana getirmiş bir ülkeyiz biz. Akıl oturmaktan akıl olur mu ya? Bunu söyle, uslu otur diyoruz biz çocuklarımıza. Şimdi çocuk burada böyle oturursa, bu çok akıllı bir çocuk. Hiçbir şeyi yapmasına, hiçbir mücadele, <gülüyor> hiçbir soruya, hiçbir incelemeye girmesini teşvik etmiyoruz biz. Şimdi, böyle engelliyor, böyle size binlerce örnek anlatırım ben bu evet. kültürden. Bir Hı? de ben şeyi görüyorum böyle, abisi bir şey söyle. Ha tabii tabii, şey, o, o hikayede var, <gülüyor> onu anlatmadım. Mavin'e dedi ki, abisi şuna bir şey söyle dedi, Mavin de kızdı buna falan. Uzun anlatmadım oraları evet, yani. Evet. Malin de kızıyor. Evet tabi. İyi bir şey yaptığını Hemen rolümüzü biliyoruz. Ha, ben hayır, kızmadım evet. ama. Geçen <gülüyor> gün hocam çok gıcık diye baktılar bana. Evet evet. <gülüyor> Polat abisi kız deyince ben öyle şeyler yapmıyorum <gülüyor> <gülüyor> O Diyan kızmıştır sana. Evet evet. Hakikaten gıcık adamsın yani <gülüyor> <gülüyor> belli olmuyor şu <gülüyor> adam ama. Ne yapayım hocam diyesim geldim böyle bir şey alet olmak istemedim yani. Evet. <gülüyor> Sert bakıyorum. Direkt beni seçtiler. <gülüyor> Adının da Polat olduğunu hissettiler herhalde. <gülüyor> Polat'tan doğru. doğru. Peki abi bir şey soracağım. Şimdi bugün ben fark ettim. Süremiz de çok kısaldı ama. Ya, öyle oldu böyle oldu. Bilmiyorlardı ve ben bugün anlıyorum ki bu tanımladığımız çerçeve içerisinde <gülüyor> benim özgüvenle ilgili problemim var. Ne önerirsin? Ne yaparsın? Abi bir kere şunu yapmak zorunda. Yani bir bu hedef koyma, kendi evet. kararlarını almaya başlama. Gerçekten bu çok önemlidir. Küçük küçük kararlar almaya başlamalı. Baksa sana ya. kaldırım değiştirdim orada hayatım değişti diyorsun. Tabii tabii. Ya. Benim kendi hedefime uygun kararlar almaya başlamalı. Şimdi ondan sonraki adım çok önemli. Bu çok atlanıyor. Bu özgüven meselelerinde en çok atlanan şeylerden biri bu. Özgüven geliştirme öğütlerinde. Bilgi mutlaka gerekiyor. Bilgisiz özgüven inanılmaz bir korkunç silaha dönüşebiliyor. Böyle çok insan görürsünüz. Çok özgüveni vardır. Cahildir. Mahveder ortalığı. Biz palavracı diyoruz. Pa palavracı hayır. Bir de tehlikeli uygulamaya, tehlikeli uygulamaya geçer. Hiç kimseyi düşünmez. Bilgisi de yoktur. Bazen memleketi bazen şirketi bazen aileyi felakete sürükler işte ben bilmem ne yapacağım der satar e, arabasını bilmem ne olmaz bilgi yok çünkü yani. Hı hı. Şimdi bu bilgiye çok yatırım yapmak gerekiyor. Çok basit de bir ölçütü var. Çok farklı farklı konularda bol okuma. Günde yarım saat okumuyorsan istediğin özgüvenin olsun. Yani çok şematik bir şey söylüyorum. Hı hı. Ama hakikaten böyle farklı farklı konularda yoksa hep aynı konuda da okuyorsan sağlıklı değil. Hı hı. Sadece tarih okuyorum. Güzel ama yetmez. Hı hı. Özgüvenle ilgili konuştuğumuz için söylüyorum bunu. Hı -hı. Şimdi özgüven, tamam kararları almaya başladım, hedefimi koydum, gayet güzel, okuyorum da harika, çok güzel. Ama en önemli noktaya geliyoruz, uygulama yoksa hepsi çöp. Hı -hı. Ben dünyayı kurtaracağım, çok da okudum, mükemmel işte, bilme her akşamda okuyorum, evet ufak evet. ufak. Ama uygulamayı geçirmiyorsan kararlarını palavra çıkıyor. O yüzden her kararı uygulamaya yönelik bir biçimde gözden geçirmek gerekiyor. Ha, uygulamanın planlaması olacak bilmem. Onlar ki, çok onlar, bilinen tabii, şeyler tabii, tabii, zaten. Ama oluyor, bu yani. niyet olduğunda zaten o zaman dönersin planlama nasıl yapılır, engel nasıl aşılır. O bilginin konusudur ha, zaten. Bunları da toparlar. Bu, bunu yapmaya başlarsın. Bu uygulama kısmını atlamamak lazım. Maalesef benim gördüğüm bizim memlekette bu uygulamayla ilgili kısım da çok eksik kalıyor. Yani özgüven düşük. Özgüven sahibi insanların da uygulayanları çok az. Hı hı. Bu da çok büyük problem oluşturuyor. Mükemmel bir laf var. Bütün bunları söylüyor. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Çok doğru. Gerçekten o uygulamaya yönelmeleri lazım. Yani diyelim ki sas çalmaya karar verdim. Her akşam oturacaksın abi biraz işte o dersini de alacaksın kursuna da gideceksin. Biraz işte çalışıyor olacaksın. şey evet. bu. Yani çok kabaca yöntemi evet. de bu. Onun için şikayet etmeyeceksin ve eyleme geçeceksin. Nurdoğan Arkış iyi ki yazdın bu kitabı. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hakikaten her insan farkında olsun veya olması bir liderdir. Hı. Değerli izleyenler bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz önümüzdeki hafta. Yeniden buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.